dedi. Kırılma sen orada otur ben burada oturayım dedi. Niye böyle ayak işin yok dedi böyle fereceyle geziyorsun. mu sahibisiniz dedi. Yok dedi kocam gelince benden namusumu isterse uçkurumu çizene kadar kalbini kırarım diye korkarım da onun için böyleyim dedi. Kusura kalma. Haliki Zülcelal sizden razıdır sana Cibril'in cibrinli ennin tepsiğini tepsiye ediyorum. Allah Fatma ve Zehra ile diyor. Doğru söylüyor. Sen benim cennette refikisin diyor. Bastan bir efendi babama mektup yazıyor. Diyor ki Mustafa Efendi Ayşe namında bir ailemiz vefat etti mi iki ay evvel diyor. Annem de vefat etmişti benim öz annem. Vefat etmişti, diyor ki evet, vefat etti, ne diyor? O mektup yazıyor, Sultani ı enbiyayı gördün, rüyamda diyor. Sultan-ı yanında Fatıma taz bir kadın da hizmet ediyor. Bu kim ya Rasulallah dedim. <gülüyor> Yahya'lı Mustafa Efendi'nin ailesi Ayşe Hanım da bizim hizmetimizi ediyor dedi. Doğru mu? İki ay oldu vefat edeli, bize hizmete başlayalı. Doğru mu, doğru değil mi değil soruyorum diyor. Nasıldı bu? Hayatında yüzünü kimse görmemişti. Kanaatınız olsun. Kapınız kitli bulunurdu. Kapı kitli bulunurdu. Bir gün Hasan, Hasan kapı kitli bak dedi. Bakmamışsın, oturmuşsun, yedi yaşında bir çocuk girdi ağlayı ağlayı o gün akşama kadar ağlamıştı Niye ağlan anne, çocuk, küçük, küçük büyüyünce benim şahsımı unutmaz da hatırlasın, ne olur, ne olur diyor Allah Allah ben öyle baba, öyle anne evladıydim ama insan olmadım ne kare yani insan olmadım onun için hariku zülcelan Böyle erlerin ayetinden zümrüy evrara imha mıulsun? Senin kadının da böyle perdir, perdir. Ayağını başını açar gezese, bunlara hiç yaklaşabilir mi? Demek ki müjderin yerine acımı verirdin sen de. Acı vermiyorum. Hakım söylüyorum. Muhammedimizin emri şudur. Kadın beş vakit namazını, tadili, erkaniyle kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, kendini haramdan muhafaza ederse, kocasına da itaat ederse, cennetin istediği kapıdan girsin diyor Peygamberimiz. Bundan büyük müjdel olur. Buna kendini uydur, buna kendini benzet, korkma inşallah. Sana bir müjdele hadis daha okuyacağım kadın. ''An ümmü selamete radıyallahu anha kalet'' ''Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Eyyümme ey imraetim mâted zevcehâ'' ''Anha razim dehalet il cennet'' Gözlüğümü yine duğun getirmemişsin, onun için zor okuyorum. Ümmü Seleme radıyallahu aleyhi sellem, rivayete göre Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz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 Hadisi Tirmizi rivayet edip hadisi hasemdir demiş. Riyalu Salihli'nin 258. sayfasında da yazılmıştır efendim. Yeniden Enmuacibni <gülüyor> Cebel radiyallahu an anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi okuma ile meşgul olma manasını. Muacibni Ma Cebel radiyallahu'ndan rivayet olduğuna göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada bir kadın, dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse, o erkeğin hurilerden olan zergesi o kadına hitap ederek, huriden olan o erkeğin cennetteki ailesi Allah canına alsın. Bu adama eziyet etme. O dünyada senin yanında misafirdir, yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diyerek muahaza eder. Tirmizi rivayet etmiş, hadisi Hasan'dır Hasan'dir demiş, Riyaz-ı Salihin'in yine 258. sayfasında. Kadın koca üzerindeki hakları... Kadının kocasındaki olan haklarını bugün okuyorum, yarında da kocanın kadındaki olan hakkını okuyacağım. Ezen okunuyor, başladı ben de çalışacağım duyurmaya. Birinci hakkı kadının kocasında diyanetini talim etmek, dilini benletmek. Çığırıyorum hocam, okuduyum diyorum da, okumayıyorum. O zaman mesuliyetten kurtulursun. Birkaç defa böyle Devam edeceksin. Çalışacaksın. Efendim, sen bizim aile bildiğin gibi değil. Okumayan, evlenecek gibi değil. Ben evlen kadınları diyorum. İkincisi, <gülüyor> zevk ila hilm ile ülfet ve muhabbet etmek. Kadına kasatlanma. Kadına kızma. Kadına kim beslenme olmaz. Ülfet muhabbet etmezsen Allah, ne diye sana kan ayak, uzun saçlı, annesini babasını terk etmiş, evine esir olmuş kadına, niye ülfet muhabbet etmedin diye seni mesul eder, daime diyor ediyor, daime, daime bağırıyorsan Allah senden sorar. Dört, üçüncüsü, özel ahlak ile muamele etmek. Güzel ahlakla muamele etmek, çirkin ahlak yapmamak. güzel ahlak yapmaz da çirkin ahlak kullanır. Sinirini onda sınarsan Allah'ın indinde mesulsun koca. Gördüncüsü, aileye selam verip hatırını hoş eylemek. Eve girdin mi, esselamu aleyki diyeceksin, selam vereceksin. Evet, selam vermiyor musun? <gülüyor> ne ben selam vermeye bilirim, ne de o almayı bilir hoca. Biz selam veririz, ailemizde de selamımızı alır. Evine selamla gidenin yeri cennet diyor Peygamberimiz. Ne diyebiliyor musunuz? Esselamû, Allah'ın selameti, Allah'ın rahatı, Allah'ın iltifatı senin özerine olsun diye dua ediyorum. Ve aleykümüsselam dedim mi? Allah'ın selameti, Allah'ın lutfu, Allah'ın izarı sana da olsun diyor. Künde evinde böyle dua ediliyor. Bunlar bizim memlekette ayıp efendim. Gün oldu, ay oldu efendim, bilmem ne oldu. Bu zamanın hayırlı olsun. tunay, ay bilmem deriz. Bunlar selam değil. Selam değil bunlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki selam Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Selam kalktığı zaman kıyameti yakın bekleyin buyuruyor Peygamberimiz Herkes tanıdığına selam verir Tanımadığına selam ver, vermediği zaman Vermediği zaman kıyameti yakın bekleyin Elhamdülillah memleketlerimizde selam veriliyor elhamdülillah Bilmem sizin burada da selam veriliyor mu Bazısına selam veriyor Hiç anlamıyor merhaba deyip geçiyor Hiç sayılmaz selam bahsi. Beşincisi ev işlerinde kadına yardım etmek, yardım etmek hukukudur. Senin işine o yardım ediyor, görmüyor mu? Otunu çapalayıyor, görmüyor mu? Harmanına yardım ediyor, bahçena yardım ediyor. Bir kadın, kocasına dış işlerinde yardım ederse Fatıma Tazüren'e validemiz de olacak cennette. Bir erkek ev işlerinde misafir gelince dolaştığı zamanda. Ailesine yardım edersen Hazreti Ali Efendinizden refik olacak. Ben utanırım, ben erkeğim, ben amurluyum, kadın işi göremem. Sen bilirsin. Altıncısı. Altıncısı. Elbise. Bilmem. Yeminli etmek, elbisesini görmek senin gözlerine fal. Yeminli cami etmek sana. Yiyeceğini temin etmek, ışığını temin etmek sana, zeketi de bana mı, fıtrası da bana mı, kurbanı da bana mı? Ya sana değil de kime? Nevi yani hocaların Hoca kadın verecek, kadın kurbanını kesecek, altınını bozacak. Vay efendim, ama iyi yerden fetva almışsın, süründür tarlalarda, süründür bahçelerde.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 Ezen okunduğunu biliyorum, şurayı bitirmeyince de koyaramıyorum. <gülüyor> Sekizinci, kötü huylarına sabretmek kadının, bir kimse kadının kötü huylarına sabreder, geçimini düzelse Eyyub Aleyhisselam'a verilen sevap gibi bir sevaba nail olur. O erkek kadının kötü huyuna, yani ayağının fenalığına neye demiyorum, bağırıp çığırışına, misafir gelince çocuk dövüşüne, Kapları birbirine çarpışına tahammül ederse, Eyyub Aleyhisselam'a verildiği gibi bir sevaba nâir olur. Ne yapsın kocacağızlarım, hep etsirdir, etsirdir. Oku, gazaplandığı vakit sükut ile karşılamak, daha çok gazaplanırsa, sen de gazaplanırsan, arada birden üçe kadar talak verirsen, üçten dokuzu mübalagadır. Üç defa defik attığı zaman o düşmüştür zaten. Yani üç talakı var kadının, bu zaman o dedi sana haramdır. Onu bir daha ile gitmedikten sonra alamazsın. Bir kimse ailesine üç talak verdiyle yine yanındaysa, zina ediyor daire. Çünkü kazatlanır ağzından kötü laf çıkar, o da boş olur,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 Bulgurumuz var mı, yağımız var mı, pirincimiz var mı, eşyamız tamam mı? Öyle danışmak lazım, danışmaz. Onları aç bir ilet korsan, götürdüğün parayı kumarlara verir, evi aç bırakırsan huzuru ilahiye de mesulsun. Kumarı çok yiyorsun da tez geçiyorsun. Bir insan kumar kağıtlarını, İstanbul kağıt mı neyse ben bilmem ismini. Çünkü Allah'ım göstermedi ki bileyim. Gelin nisanından duymayla kulağıma bazı geçiyor. Kumara ait bir aleti tutarsa elinde, karaböcünün kanı ile elini yumuş gibi günahkar olur. İsterse çay için olsun, isterse boş vakit geçireyim diyorsun, elini o kağıtlara vurdun mu, karaböcünün kanı ile elini yumuş gibi günahkar diyor Peygamberimiz. Yenge geldik size konuşayım da, yarın hocam, Allah'ın bunda de meşrûdüme bana. 12. Mekruh ilasından kaçınmak. 12. Ayıplarını bastırmak kadının. 14. Latife edip mülaabe etmek. Kadınına latife söylemek ve gülüşmek, sevişmek. Öyle yapmaz da chehreni düver de annından sinekler parçalanacak şekilde durursan hukuku kalır. 15. Setrile, ziynetle evinin haricine alıştırmamak. Kadını setilli, ziynet, setrile muhafaza etmek. Ziynetle evinin haricine alıştırmamak. Düğüne gönderip de, ipekli elbiseleri neye giydirip de, balı mı cehennemin yolu mu? Neyse ben bilemiyorum, ismini yeni belli bana. Hiç görmediğim şeyler bunlar. Böyle yerlere ziynetle gönderiyorsan, Huzuru ilahiyede kadın yakanı tutacak, diyecek, hukukumu ver! Bir dakika küfretmem seni! Ne diyorsun Allah'ımız, ne diyorsun kadın kulum? Benim o günah ne olduğunu bilmezdim! Beni götürdü, oralara alıştırdı! Yan onun yerine diyor allah Teala Hazretleri. Kadın kulum, gerek ediyorum, yan onun yerine! Kadın da yapacak tabi! 16. Yaz efendim 16 ailesinden izinsiz sefere gitmemek. Danışmak, filan yere gideceğim. 18. Huzurunda mahsûniyetini icâbet eden şeyleri söylememek. Seferberlik oluyormuş. Efendim Kıbrıs başlamış harb filan kadını korkulacak söz götürmemek eve. Götürürsen hukuku kalır. Hukuk Sessiz onları tutacaksın. Yazdık kalbi zayıf olur. Yani Peygamberimiz bu kadar kendini diyor daha Zahane diyor. 19, Farz, vacip, müsaab olan ki işlerini talim edip mit'aplardan muhafaza etmek. Bunlar kadının kocasında hukuku diniye ve dünyeviyesidir. Hadis-i Kerif'te Evvelü mâ su'ilu anhü'l-addu salâtu buyurulmuştur. Yani kişinin İlk sorusu namazdan, ikinci sorusu da ailesinden başlayacak. Evet, tamam. Hepsini konuşamadım, garardı, millet namaz kılacak. Ben de hepsini bitiremeyeceğim. Yarını şuraya tahtlarına koymuşlar, görün okuyamadım ne olduğunu. Birisi dua istiyor, Allah hastalığına şifalar mutlu. Rabbi, tüm hastalara şifalar ver Rabbi. Hoşlulara edalar lütfet ya Rabbi. Kusfarih hasirta, Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Rabbi. adli adaletinde daim et Şefkati daim et ya Rabbi. Kahtu kaladan, kaun ve baden, vecum ve beladan masum et ya Rabbi. Ordularımıza, cenni feva daima mansur-u muzassar et ya Rabbi. Hasakir İslam'ın yerimize selametler ihsan et ya Rabbi. Başlara yatanıp, toplağa düşenip, ataşı firkat ve olan ana kuzularımızı perişan etme ya Rabbi. Evlerimizde yetimleri sen mutfet ya Rabbi. Ahlaksız godiye Ahlak lütfet yarabbi, ahlaksız kadına ahlak lütfet yarabbi, yoldan çıkmış gençlere ahlak lütfet yarabbi, hayırlı sebepler yetiştir yarabbi. Oğuşlarımızı açtık semaya, boyunlarımızı büktük ulayaya, secde edelim olgan-ı Mevla'ya, oldu zülubumuzu, sufar edelim hudaya, kapısında entel Mevla'ya, yedi kudret ilmiyesiyle yıkılmış, viran olmuş kalplerimizi Rabbim mamur Abadan hep yarabbi! Kalli vesellim ve <gülüyor> barik ala esrafi nuri cemil enbiyayı ve musallim, ve alhamdulillah Rabb al-aramin Rusalillah Amin. İguzbillahi min al-Shaytan ar-Rajiin. Alhamdulillah. Elhamdülillah Elhamdülillah Mezidi nimet Nasibi cennet Devamı devlet amin. Allah'tan inayet Çalışanlara kuvvet amin. Ölenlere rahmet amin. Sofraya bereket amin. Yiyenlere yedirenlere riyet Nasibet yarabbi Allah'ın mezit ولا تنقص بحرمة الفاتحة آمين. آمين. Oh, <sweat> Zikrin tekrar der, ihlasla işaret der, işaret zikru Allah ile ihlasla kan la ya na razul ashka zaj